الرحمن الرحيم ميم مالك يوم الدين اله الاولين والاخرين والصلاه والسلام على على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle. Bugün 20. ders. İman kitabının 20. dersindeyiz. Dedik iman imanı artacak artan sebeplerdeydik. 1. sebep işledik o da neydir 1. sebep? E faydalı ilim ikinci sebep Allah'ı hakkıyla tanımak üçüncü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymak onun fazileti dördüncü masiyetleri günahları terk etmek beşinci ahiret gününe yönelmek ve onu insan hatırlamak her zaman bunlar ne yapar insanı imanını artırır bu bu meseleleri insanoğlu Kul kalbinde bulundurdukça iman ne olur? Artar. Şimdi altıncı sebepteyiz. İnşallah biz acele ederiz. Biraz daha hızlı gitsin. Çünkü sebeplerimiz on dört tanedir galiba. Ee, bugün altıncı sebepteyiz. Birkaç sebep çalışırız inşallah. Okur bakalım. Kur'an'ı okumak ve üzerinde düşünmek. Bu imanın artmasının en yararlı sebeplerinden birisidir. Kur'an'ı anlayarak ve düşünerek okuyan kimse onda imanını kuvvetlendirecek, artırıp geliştirecek maharetleri bulacaktır. Bu artış ancak Kur'an'ı anlamakla, uygulamakla ve onunla amel etmekle elde edilebilir. Evet arkadaşlar. Şimdi biz dediği hakiki ilim nedir? Gerçek ilim nedir? Allahu Teala'yı Allahu Teala'dan gelen ilimdir. Allah-u Teala'yı hakkıyla neyle tanırız? Yine gerçek ilimle. Allah-u Teala'yı tanımadan, Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımanın bir yolu neyle olur? Allah-u Teala'nın verdiği ilimdir. Onun da başı nedir o ilmin de başı? Allah-u Teala'nın kelamıdır. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Birinci baş nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim nedir dedik? Dinimizin kaynağıdır. İkinci kaynağı nedir dedik? Sünnettir. Üçüncü var mı? Yoktur. Bu kisi bizim asıl sermayemizdir. Üçüncüsü yoktur. Kisinden ilim çıkartırız. Ama üçüncüsü icma var ise bizim için şerttir. Neden? Çünkü alimler o Kur'an-ı Kerim'den ne anlarlar? Allah'ın muradı nedir? Çıkartır. Üçüncü icma'a da biz bağlanmamız lazım. Hatta Kur'an-ı Kerim hakkıyla anlaşılsın. İşte Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için o bizi ne yapar? Hakkıyla Kur'an-ı Kerim'i anlasar imanımız ne olur? Artar. Bizim neye ihtiyacımız var? İmanımız artmaya ihtiyacı var. İmanımız artsın, amelimiz salih olsun. Şimdi niye bu iman meselesi dediği 3 meseleden ibarettir? İtikad eee قول amel bu üçü birbirine bağlıdır. Üçü üçü birbirine bağlı olduğu için her şeyin de başı amel ispatıdır. Ben itikad ediyorum kalbimde Allah birdir, şey iki yoktur. Ben, ben onun kuluyum. Kulluğum gereği Allah bana emirler vermiş, yapmam lazım. Ama onu ben dilimle söylemesem, ikrar etmesem, kalbimle Ee amelimle azalarımla amele dökmesem olmaz. İspat edemem. Ondan dolayı üçü birbirine bağlı olduğu için bize amel lazım. Amel ispat etsin bizim. Dilimle dilden söylemek de bir, bir nevi ameldir. Ondan dolayı amel her şeyin başıdır. Lamit ce selef salihin amelin üzerine vurgu yapmış. Amel imandan bir cüzdür. Olmasa olmazdır. Burada 6. sebep imanımızı artırmak için neyle olur? Amelden olur. Kur'an-ı Kerim nedir? Önce inanıyoruz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamidir. İnanmak nerededir? Kalptedir. Sonra Kur'an-ı Kerim'i ikrar ediyoruz. Kur'an Allah'ın kelamıdır diyoruz. Dilden ikrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Ondan sonra Kur'an-ı keliminin emirleriyle amel ediyoruz. Şimdi bir parçasını çıkartsan hiç iman olur mu? Olmaz ispat edemezsin. Ne insanları ispat edebilirsin ben Allah'ın sözüne uymuşum. Ne kıyamet gününde hesap defterinde sen amelin ispat edebilirsin sen Allah'ın sözüne istediği gibi uymuşsun. Ondan dolayı iman Kur'an-ı Kerim pardon Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için insanın yani imanını nereye gitmeye yapar? Tavana vurur, zirveye vurur. Yani sen zannet Kur'an-ı Kerim'i önce Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk ayeti İkra Gar Hira'da inmiş. Nübüvvetle beraber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiğinde nübüvvet gelmiş. Gar-ı Hira'da ilk ayeti İkra. Suretil Alak. Ondan sonra Resulullah vefatına kadar 23 senede Kur'an-ı Kerim peydir pey inmiş. Bize neyle varmış? Mütevâtir bir şekilde Kur'an-ı Kerim gelmiş. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim kapağından kapağına eee Fatiha suresinden Nes suresinde elimizde bize fethesi, kesresi, ütresiyle neyle gelmiş bize mütevâtir bir şekilde? Mütevâtir nedir? İmkanı yoktur hata kabul etsin. İmkanı yoktur yanlış kabul etsin. Biz buna kesin inanıyoruz. Yani Allah-u Teala bütün Kur'an-ı Kerim'i kendi sesiyle lafz etmiş, konuşmuş. Onu Cibril aleyhisselam duymuş. O da gelmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem aktarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'den konuşarak duymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de konuşmuş, Kur'an-ı Kerim'i telaffuz etmiş. Sahaba duymuş, sahaba tabi'ine vermiş. Tabi'in etba'u tabi'ine vermiş. Dört imam ve onun medreselerinden geçmiş bir güne kadar bize gelmiş. Ondan sonra mushaflarda yazılmıştır. Yani şimdi biz okuduğumuz Kur'an-ı Kerim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bunu bile okusak bile bu anlamına gelip Bunun lafzını Allah-u Teala, Allah Teala kendi azamatiyle bunu telaffuz etmiş. Allah-u Teala'nın kelamidir bu yani. O zaman Allah-u Teala'nın kelamini tikrar etmek nedir? En büyük imanın delaletidir. Yani sen Allah-u Teala ile direkt irtibata geçiyorsun. Onun kelami ile ne yapıyorsun? İman feyze alıyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim arkadaşlar çok önemli meseledir. Kur'an-ı Kerim her şeyin başıdır. Kur'an-ı Kerim nedir? Her şeyin başıdır. Olmasa olmazıdır iman. Kur'an-ı Kerim imanın ne yapar? tavana vurdurur, zirveye vurdurur. İnsanın imanını ne yapar? Zirveye vurdurur. Şimdi dedik Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın emridir. Onun içinde Allah'ın emri var, yasakları var, nehileri var. Allah-u Teala'nın neyidir? Sınırlarıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'e biz uyacağız. Bu Kur'an-ı Kerim'e uydukça imanımız ne yapar? Tavana vurar. Kur'an-ı Kerim öyle özel bir şey ki Kur'an-ı Kerim öyle özel bir şey ki hiçbir kitap Kur'an-ı Kerim gibi değil. Hangi kitabı okusan hangi kitabı okusan bir kere çok hoşuna gitti, iki kere çok hoşuna gitti, on kere ondan sonra bıkarsın. Ama Kur'an-ı Kerim'i bin kere okuyor, bin bir kere, bin bir kere Bir, bir milyon sefer hayat boyunca oku hiç bıkmaz. Sanki her okuduğunda yeni bir şey okuyorsun. Bu neye delalettir? Bu delalettir ki Allah'ın kelamidir. Bu da bir mucizedir Kur'an-ı Kerim'de. En sevdiğin insandan senetçi satır söz gelse onu okudukça böyle neşe alıyorsan dört sefer okusan bıkarsın. Beşinci de okumak istemezsin. Kendi kitabını tehlif et Üç sefer, dört sefer okursun ondan sonra bıkarsın. Ama Allah-u Teala'nın kitabını her çeş okuyor, her çeş yazıyor, her çeş çiziyor ama ne oluyor? Hiç kimse bıkmıyor. Bin dört yüz senedir okuyor. İnsanoğlu hayatı kırk, elli, altmış sene ise bunu okuyorsa devamlı okuyorsa hiç bıkmaz. Bunu biz de deniyoruz. Her insan deniyor bunu. Hele Arapça bilen hiç tadını doy doymaz. Ama Arapça bilmeyen daha mucizdir. Çünkü anlamıyor okuyor ama aynen tarı alıyor. Bir de öyle sehildir Kur'an-ı Kerim ezberleniyor. Hiç kaybolmamış. Kolaydır. Ezberleniyor. Nesil boyuca Kur'an-ı Kerim ezberlerdedir. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i unutmamış. Yani bize hem mushafta Kur'an-ı Kerim mütevâtir olarak gelmiş hem ezberlerle gelmiş. Kalpten kalbe, kalben kalbe gelmiş bize. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizesi olduğu için, Allah-u Teala'dan geldiği için bunu, bunu gösteriyor. Bu da neye delalettir? Allah-u Teala'nın kelamidir. Allah-u Teala'nın kelamine biz matemat bağlı olmamız lazım. Allah-u Teala'nın kelamini okudukça insan huzur bular. Kur'an-ı Kerim'in de bir özelliği, sadece okusana onu ibadettir. Ama hadis öyle değil. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisini oku, ibadet değil. Yani olur, ibadettir. Tabi okursun, amel etmek için. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumayı sadece ibadettir. Bu bir özelliktir Allah'ın. Çünkü kelamıdır. Allah-u Teala'nın keremi olduğu için bu bir özelliğidir Kur'an-ı Kerim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamıdır. Bize mütevatir şekilde gelmiş. Biz bunu okurken hissederiz ki Allah-u Teala bunu konuşmuş. Sanki hakiki mümin Âlimler diyorlar, hakiki mümin Kur'an'ı okurka, kalbi huzuruyla okurka zennediyor Allah-u Teala onu muhatap ediyor. Sadece ayet onu içe inmiş. Böyle bir şey ister insanda. İman ister. O da neyle olur? Kalbin huzuruyla olur. Kalbin huzur neyle olur? İmanların üçünü de bir arada getirip, kalbde canlandırmak lazım. Evet, şimdi Kur'an-i Kerim'i dedik, Allah'ın kelamı olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'le durumu nasıl idi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i her gün okurdu. Her gün devre ederdi. Cibril aleyhisselam gelirdi onun yanına. Cibril aleyhisselam onu duydururdu. Cibril aleyhisselam okurdu Resulullah ezberlerdi. Cibril aleyhisselam'la müdarase yapardılar. Her sene de senenin sonunda müdarase yapardılar birbirleriyle eşitlediler. En son Resulullah vefat etmeden en son sene iki sefer senenin sonunda Kur'an'ı Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi Aişe'lem ayetleri yerleştirdiler. Bu sure bu suradır, adı budur. Eee bu e, ayetlerin tertibini yerleştirdiler. Elinize Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem bıraktığı gibi geldi bize. Ha burada bir nota düşerim. Kur'an-ı Kerim'de eee kıraat var çeşitli kıraat var. Kıraat 7 ve 10 ve 14'e kadar gidiyor. Ama mütevâtır olan 7'dir. 7'dir, 10 da var bir rivayeti. Ondan dolayı bu kıraatler değil Kur'an-ı Kerim'in başka bir şeyle inmiş. Ama bu kıraatler Arapların şivelerine göre inmiş. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'in bütün kelimeleri, bütün kelimetleri, bütün harfleri aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Anlamı aynıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i kendisi okurdur. Karilerin, muklilerin neyidir? İmamıdır. Ama bundan dolayı da kendisi de dinlemek isterdir. Hoşuna giderdi. Allah'ın kelamini bir de ben dinleyeyim derdi. Onun için Abdullah bin Mas'ud'e dedi oku. Ey Abdullah. Abdullah bin Mas'ud'u okudu. Hatta o ayete indi dedi her ümmetten bir şehit getiririz. Seni de şahit şahit getiririz seni de bu ümmet üzerine şahit getiririz. Orada Resulullah dedi Hasbık, dur dedi. Dur döndüm baktım ağlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemek bir, bir bir ibadettir, bir de insanın kalbine huzur verir, imanını artırır. Sadece okuması değil, dinlemesi bile ibadettir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Mes'ud ib dedi ya Resulullah bu Kur'an sana indi. Biz senden dedi ben de başkasından duymak istiyorum. Yani o ibadeti o lezzeti yaşamak istiyorum. Sahaba Resulullah'tan böyle gördüğü için Kur'an-ı Kerim'i ne yaptılar? Hayatlarında bir parça ettiler. Aydınladı onları. Ondan dolayı sahaba ne diyorlar? Biz Resulullah'tan 10 tane ayet eşitürdük. Bak basamak basamak 10 ayeti eşitiyorduk. Ezberliyorduk, anlamını öğreniyorduk, gidip onu amele döküyorduk. Ondan sonra diğer onuna geçiyorduk. Böylece ilim, amel, hıfz hepsini bir arada ne yaptık? Yürüttük. Ondan dolayı onlar sahabedir. Biz sahabe seviyesine gelemiyoruz. Neden? Çünkü onlar hem ilmi basamak basamak çıktılar hem de anlamını bildiler hende canlandırdılar onu. Biz ne yapıyoruz? Maalesef bugün de elim öğreniyoruz işte dersleri ilim öğrendi. Yen de öğreniyoruz, vabal oluyoruz üzerimize. Yapmıyoruz. Sahabanın durumu böyledir. Hatta bazı sahabe, bazı tabiinlerden rivayet var. Seferde olduklarında Kur'an-ı Kerim okurdular tabii. He? Okurdular. Mesela merkebin üzerinde, atın üzerinde okurdular, devanın üzerinde okurdular. Bazen Kur'an-ı Kerim okumaktan da olmuyor. Bir de yazısına bakmak lazım. Mushaftan da okumanın ecri çoktur. Yani asıl Kur'an-ı Kerim'in hafzi ezberdedir. Ama çünkü ne derler hafıza kıyamet gününde okuyup her ayetin sonunda okudukça yükselirsin derecen. Nerede bittin orada derecen durur. Ama Kur'an'ı tam okumuşsan Firdevs-i Alâ'da durursun. Firdevs-i Alâ'da ne var? Resulullah, peygamberler, şehidler, salihler. Onun da tavanı nedir? Rahman'ın arşıdır. Orada durursun. Böyle bir nimet var mı? O zaman hafız esasdır. Ama hafız yapamıyorsan mushaftan okumak lazım. Sahabelerin birçok hafizidir. Hafız olduklarında halda, seferde olduklarında mushafı okuyamadılar. De vur dede miyler yorgunluktan. Şimdi bizim gibi değil, otobüste klimada, uçakla gidiyorlar. Deveyle güneşin şiddetinde ne yapıyordular? Devlinin üzerinde mushaf açıp gözlerini süslüyorlar mushaftan. Sadece mushafa bakıyorlardı. Bakması bile ibadettir. Mushaf-ı Kerim. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i hayatımızdan bir parça yapmamız lazım. Ne olsun imanımız artması için. Bir de Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Evet, anlamasan da bile iman artar. Ama anlasan ne olur? Binde 1 artar anlamak lazım, tedebbür etmek lazım. Arapça da bilmiyorsan mealini bileceksin. Allah ne emir veriyor burada sana? Bu çok önemlidir. Ama Arapça bilen büyük mutlu büyük nimet sahibidir. Çünkü Arapçayı biliyor, Kur'an'ın da lezzetini anlıyor. Bir de dedik her derste de diyoruz, Arapça bilmek şart değil arkadaşlar. Bugün de Arap ülkesinde bütün mühendisler, doktorlar Arapça biliyorlar. Ama anlıyorlar mı? Hayır. Kim anlar Kur'an-ı Kerim'i? Arapça bilen anlamaz sadece. Belki ters anlar. Çünkü onun Arapçası ayrı Arapçadır. Asıl Arapça ilim Arapçasıdır. Alimler Kur'an-ı Kerim'den ne anlarlar bize anlatırlar. Onun için Resulullah en belih Araplara indi. Kendi dillerinde ne dedi? Biz sana Kur'an'ı indirdik sen oları açıkla. Sahabede bir şey çok şey bilmirdi. Resulullah açık oluyordu. Ondan dolayı bizim ihtiyacımız neye var? Alimlere var ki açıklasın. Oların aynası altında biz Kur'an-ı Kerim'i anlasak imanımız zürvete vurar. Hakkıyla Allah-u Teala bizden ne sür? Onu bilmemiz lazım. Tedebbür etmekle Kur'an-ı Kerim'i insan ne yapar? Neye savuk eder? Huşu, ihlasa savuk eder. Huşu nedir? Kalbin ne olur? Haşa. Yumuşar. Yumuşar. Bir de titrer. Ülkerir. Hürperir. ne de Allah-u Teala'nın korkusundan, heybetinden hissediyorsun Allah-u Teala'nın kelemi yani sen okuduğun elhamdülillahi rabbil alemin Allah-u Teala bunu lafz etmiş, konuşmuş ne kadar bir nimettir kulla Allah'ın arasında biz Allah-u Teala'yı göremiyorsak Allah-u Teala bizi görüyor bizim sesimizi duyuyor, eşitiyor biz onun sesini duyum, duyamıyorsak o bizi duyup eşitiyor Ondan dolayı onun kelamı var bizim aramızda. Yani bizim için Kur'an-ı Kerim bir insan oğlu çık kıyamete göre nedir? Şer'ittir Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah bize her kuluna Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kıyamete kadar muhatap oluyor. Öyle bir muciz kitaptır bu. Şimdi eee bu da ne yapar? Kalbi huşuya, ihlâsa Savuk eder Kur'an-ı Kerim'i anlamak için. İhlasa savuk ettin ne oldu? Sen imanın zirvetini yakaladın. İmanın mükemmelliğini yakaladın. Çünkü her şeyin Allah-u Teala için olur. İşte Kur'an'ın önemi budur arkadaşlar. Hele insan hıfzı etse daha büyük nimettir. Hıfzı etse kalbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir kalpte Kur'an hıfzı yok ise o kalp aynen bir e, e, terk edilmiş bir eve benzer. Nasıl bir ev tercih edilmiş? Şelaleler de harab olmuş. Aynı Kur'ansız bir kalp öyledir, harabedir. <gülüyor> Ondan dolayı biz her zaman kalbimizde ha yapamıyorsan küçük sureleri ezberlersin. Ayetel Kürsi'yi ezberlersin. Âmme cüzünü ezberlersin. Küçük sureleri ezberlersin, daima okursun. Daima okursun. Bir de ezberlemeye çaba göstermek lazım. Ya günde bir harf Günde haftada bir kelime ezberlesen, günde değil haftada çi kelime, üç kelime, bir ayet ezberlesen, insan hayatı boyuca Kur'an-ı Kerim'i hepsini de ezberlemese bir kaç cüz ezberler. Yani çaba göstermek lazım. Evet, bu huşu ile okumak ne yapar? İmanın kalbini artar. Allah-u Teala Kur'an hakkında ne diyor? Dür inne hazel kur'ane, bu Kur'an, inne hazel kur'ane. Teekittir üzerine. Bu Kur'an çesin elimizdeki olan Kur'an. Allah-u Teala ben diyor Kur'an'ı indirdim. Ben ona ne yaparım? Muhafaza ederim mekayet olurum. İnnâ <t> nezzelnez zikra <colorayan> ve innâ lehu lehafizun. <satisfy> elimizdeki Kur'an Allah'ın muhakkak celemidir. Ondan dolayı burada inne li teekit, teekit edilir. inne hâzel Kur'an. Bu Kur'an ne yapar? Ayetin sonu geliyor. Bu Kur'an yehdi lilleti hiya aqwam nehdi eder bu kuran hangi yola götürür insanı ha elleti hiya aqwam en güzel en mükemmel o da nedir işte sıratul müstakîmdir kim sıratul müstakîmi yakaladı kendisi nerede bulunur Allah'ın izinden cennetin kapısında o zaman sıratul müstakimi nasıl buluruz biz Yani Google'a girip harita mi gösterir bize? Yoksa elimizde harita var, sırat-ı müstakim buluruz. Bu dijital meseleler, teknoloji bu, bu meselede işlemez. Ne işler? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın hidayeti. Hidayet girdi kalbine senin, bitti işin sen. Kendini sırat-ı müstakim üzerinde. Kur'an sen için sırat-ı müstakim üzerine. Burada Kur'an derken, Kur'an maalciler, Kur'ancılar Sevilmesile. Çünkü Kur'an derken şeriat demektir. Nasıl İslam dedin, tek başına İslam dedin iman da dahil içine, bütün şeriat da dahil. İman tek başına geldi. Kur'an tek başına geldi, sünnet dahildir içine. Anlatabildim mi? Bütün şeriat dahildir. Çünkü Kur'an, sünnet, şeriat birbirinden ayrılmaz. Hepsini kim getirmiş? Resulullah getirmiş. Ama neyle ayrılır? Allah'ın kelamıdır. Bu Allah'ın kelamıdır Allah ama Resulullah'ın ağzından konuşulmuş. Farkı budur. Kur'an ile sünnetin farkı nedir? Kişisi de Allah'ın emirdir. Ama birini Allah-u Teala lafz etmiş. Kendisi konuşmuş. Zatiyle Celle fi ula. Ama hadisi ne yapmış? Resulullah'a söylemiş. Cibril söylemiş. Resulullah'a nıtk etmiş onu. Resulullah cümlesini kurmuş. Yani aldığı cibi kurmuş. Hadis-i Kudüsü de var ortada. O da nedir? Allah-u Teala'nın dilinden konuşuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala böyle dedi. Hadis-i Kudüsü ile Kur'an'ın farkı nedir? Kur'an'ın farkıyla Hadis-i Kudüsü'nün farkı, Hadis Kudüsü farkı Kur'an muhakkak Allah'ın lafzıdır. Allah-u Teala'nın zatıyla konuşmuş onu. Ama Hadis-i Kudüsü'yü yine Cibril'e söylemiş. Cibril gelmiş cümleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Ama matematik değil. Anlamı olarak gelmiş. Kur'an-ı Kerim Allah'ın haqqıyla lafzıdır. İşte ondan dolayı innahu'l-kur'ane yahdi li'lleti hiye aqvam. Kur'an-ı Kerim seni gönderir sırat-ı müstakime. Hiçbir şey göndermez. Kur'an dedik sünnet de dahildir. Çünkü Kur'an'ı al, bimmunde Kur'an'ı al eline sen. He? Süper Arapça'da bir Bir tane süper Arapca biliyor. Yeni Musulman oldu. Adam Arap'tır. Hristiyandır diyelim. Yeni Musulman oldu. Ara, Arapca'da imamdır. Lugette çok mükemmeldir. Hocadır. Ver Kur'an-ı Kerim eline sırat-ı müstakim bulamaz. Zordur. Nasıl bulacak? Altından kalkamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim ana çizgileri de İslam anlatıyor. Detayını kim veriyor? Sünnet veriyor. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Bu da dinin bir mükemmelliği de eksikliği de değil. Ondan dolayı Kur'an bizi sırat-ı müstakime götürür. Kur'an derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an ve sünnet derken İslam şeriatı demek gerekir. Onun için icma şart oluyor. Çünkü şeriat nereden gelmiş? Alimlerin anlamaklarından ittifak etmişler, icma etmişler bu mesele üzerine. Bu mesele de nedir? Şeriattır işte. Onun için biz Kur'an, sünnet, şeriat birbirinden ayırmarız. Şeriat de icmadır. Şeriat nedir? İcmadır. Ama şeriatın içinde detay var mı? Evet. Ana cizgisiyle icmadır. Biz dedik, bazı arkadaşlar zannediyorlar, dört mezhep arasında dağlarca fark var. Hayır. Dört mezhep arasında yüzde yetmiş, yetmiş beş fark yoktur. Farklar, detayda var. O detay da İslam'ın zenginlikidir eksi gelirli fakirliği değil tam zenginliğidir. Neden? Bizim dinimiz 1400 senelik din değil. Dünyanın sonuna kadardır. Her çağa esneklik uydurur. Diğer dinler bir çoya, bir kavma inerdi. O kavim gittikçe peygamberler gelip dinler değişirdi, şeriatler değişirdi. Pardon, şeriatler değişirdi. Her dünya yani e, ilerledikçe insanoğlu hayatını şeriatlar da ona göre ilerilerdir. Ama bize öyle bir din geldi ki Resulullah zamanıdan bu zamana kadar 1400 sene geçmiş. Her 100 senede ne kadar dönem değişilmiş insan oğlunun hayatında. Ama bizim 1400 senelik bir nehimiz var. İmtihan olmuş bu din. Bir eee şey vermiş. Eee bir şey sunmuş, başarı sunmuş. Neyle? Her çağa İlaç gibi oturmuş. Her çağla dağmur edebilmiş İslam dini. Çünkü İslam din ölçüleri var. Her çağdan işte. Onun için o yüzde 25 iktidat mezhebler arasında nimettir. Her çağa göre esprisi şey nedir? Esneklik var. Evet. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve beşhirul mu'minine lezine ya'meluna s-salihati enne lehum ecran kebira düz bu Kur'an sırat-ı müstakime verdi seni. Tamam, sırat-ı müstakime verdi. O zaman Kur'ansız sırat-ı müstakime varmak imkanı yoktu. Yani Kur'ansız Allahu Teala'nın cennetine rızasını almak imkanı yoktu. Ama bit tin bitmiyor. Sen o otomobile bindin. Sırat-ı müstakime. Tamam, düz yolu tutuyorsun. Yeter mi? Yetmez mi? Sen otomobile çıktın ne lazım sana? Bir de benzin lazım. <gülüyor> Benzinin bitti ne olur? Olduğun yerde kalırsın. Ayağının altında dünyanın en süper arabası olsun. Ne ister bu? Mazot ister. E sen otobana geldin, sırat-ı müstakimi buldun. Ta sonuna kadar, hayatın sonuna kadar ne ister? Salih emir. Onun için Allah-u Teala ne diyor? Ve beşşiril mu'minin Mu'minlere müjde ver. Ya Resulüm. Mu'minlere müjde ver. Hangi mu'minlere? Mü'minlere müjde ver. O müminlere ki sırat-ı mustakim üzerelerdi. Bitmiyor. Hangi müminlere bitmiyor? Her şey çemesin ben müminim. Tamam sırat-ı mustakime geldim. Ellediine ya'melun-nasalihat. Onlar ki salih amel işlerler. Devamlı dolduruyorlar depolarını neyle? Salih ameller. Çünkü salih amel işlemesen olduğu yerde kalırsın. 100 sele beni yakaladım olduğu yerde kalırsın. Ondan sonra sırat-ı mustakimin yanında Yan yollar var. Çestirmeler. Onların başında her Resulullah'ın çizdiği gibi çizgiyi çiziyor. Yanlarda yan yollar çiziyor. Diyor bu sırat mustakimdir dümdüz. Yanda ne var? Dalalet yolları var. Her yolun da başında bir imam var. Sizi teşvik ediyor. Şeytandır. Neye? Dalalete. Sen amel salihin olmasa benzinin olmamış ya diğer sen buradan düz düz Çıkamasın. Ben gel bir kestirme yoldan seni götürüm cennetin kapısına. Bir bakarsın kendin <gülüyor> itmişsin yolda. Çıkamasın daha. Onun için bir sırat-ı mustakimi bulduk yetmez. Salih amel devam. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Salih amel. İlim talebi ne zamana kadar? Son nefese kadar. İlimin sınırı var mı? Yoktur. Ben yetiştim bitti. Ermişler diyorlar. İslam'da ermiş diye bir şey yoktur. Ben bu ermiş yetişmiş artık tedbir elden bırakırsın. Ermişlerin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Ebubekir, Ömer, Osman, sahabeler, büyük alimler, dört imam. Bunları niye tedbir elden bırakmadılar? Tam tersine insan erdikçe ne olur? Daha fazla amele sarılır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala gelmiş geçmişini affetti. Sabah kader namaz kılıyor, ayakta nördü. Hazret Ayşe hanamız diyor ona, "Ya Resulullah diyor. Allah gelmişini, geçmişini affetti. Biraz da uyu. İstemez misin? Şükre dilen kullardan olum ay Ayşe." Şükrede. Şükreden kullardan oluyum. İşte bu çok önemlidir. İnsan salih amel her zaman lazım bize. Salih amel olmaz. Ondan sonra müjdenin sonu geliyor. Müjde ne verdi bize Allah Teala salih amelde işlesek, sırat-ı mustakimde isek de enne lehum ecren kebira. Öyle bir ecir var ki aklınız bile etmez. Bazı rivayetlerde hesapsız ecir. Ecren kebira burada kime verilir? Ancak cennete girenlere verilir. Onun için biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, cennetini kazanmak istiyorsak salih amel işleyeceğiz. Salih amelin de kılavuzu nedir? Şeriat'tır. Şeriatın kaynağı nedir? Sün, Kur'an ve sünnettir. Kur'an'ın özel bir yeri var dediğin nedir? Allah'ın kelamidir. İşte Kur'an'ın okuması imanı ne yapar? Artar. Şimdi sen şimdi sen eline Gazzdin eve. Psikolojin bozuk, dışarıda yorgunluk, ağırlık. Bir abdestin yaptın, oturdun. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okudun. Bak insan da kadar huzur içinde olur. İşte bu iman o huzur imanın artmasıdır demek. Namaz kıldın niye huzur içinde oluyorsun? Çünkü hissediyorsun senin her şey senin her şeyin onun elinde olduğu Rabb'a ibadet ediyorsun, itaat ediyorsun, onun istediği gibi kul oluyorsun. İşte bu ne yapar? İmanı artırır. Ondan dolayı eee Kur'an içerim insanın imanını artırır. Kur'an-ı Kerim'i tedebbur da alimler diyorlar ki imanı en artıran meselelerdendir. Bir de tedebbur değil. Bunun Kur'an-ı Kerim'in ilmi var. Yani sadece ahkam ilimleri değil. İşte burada hükmü budur, bu ibadetin hükmüdür. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Her sene insanoğlu ne kadar ilmi yükseliyorsa Kur'an-ı Kerim'de o kadar mucizeler çıkıyor. Askıdano ruhudur. Birçoğunu bilmezler. Bugün de ne ilim buluyorsalar çöchenin Kur'an içerinde var. İmkansızdır olmasın. Her şey var Kur'an içerinde. İşte kainat nasıl yaratılmış? Bugün de bilim keşfediyor. İşte Güneş ek paraymış, patlamış. İşte bu gezegenler onun bunlar hepsi Kur'an içerinde ayetiyle var. Her ilim var çok alim hakkıyla alim bu gün de gördük duyulup da Müslüman oldu. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir muciz kitaptır. Adam yeni 1400 1400 sene sonra adam yeni ilim keşfediyor. Bir bakuyu çöçenli Kur'an içerisinde var. Bir tanesi Riyad'da bir konferans olmuştur. Eee ilim bilim bilimi bir konferans. Bir tanesi gelmiş ispat ediyor. Yerin en alçak noktası diyor. Eee Filistin, Ürdün o o taraflardır. Orada Bahral-ı Meyt var. Ölü Deniz. Ölü Deniz. Lut kavmunun yeri. O yerin en alçak noktasıdır. Yani deniz seviyesi yerin ölçüsüdür ondan da alçaktır. En alçak noktasıdır. Bilimle ispat etmiş tam çıkmış 45 dakika bir konferans vermiş, ispat etmiş bilmiş şeyden. Bizim Sa'd ez-Zaglul var. Sa'd el-Necer. Zaglul el-Necer. Eee bir alimdir Mısirli. Bu meselelerden uğraşıyor. Kelime istemiş ondan sonra. Bu ne zaman? Bundan 22 sene önce tam. Demiş ki Demiş sen ettin tamam eyvallah ama bunu 1400 sene önce bizim kitapımızda yazıyor. Adam demiş olur mu ya? İmkanı yoktur ya. Bunu benden önce kimse bulmamış. İnsanoğlunda. Demiş bir ayeti oku. Adam diyor do dondu kaldı. Yarınsı gitti. Bütün mahallelere baktı. Hakikaten baktı. Geldi. İslam, Musulman oldu adam. Neden? Alimdir. Aklı var. Adam dediği imkanı yoktur. Bu ilmi benden başka kimse keşfetmedi. İşte ayette var. Rum suresinde var. Galibetur Rumu fi adnal ard. Rum diyor, yerin en edinesinde, edne en aşağı noktasında galip gelinir. İşte bu i'cazdır. Bu i'cazları da tefekkür etmek. Sonra Allah Teala diyor inne fi halqi fi halqi semavati vel ard Allah bu gocu yaratan da insan baksın desin. Nasıldır bunu boşuna abesten yaratmış Rabbim? Bunlar hepsi nedir? Tedebbirdir. Bu tedebbürü ettikçe Kur'an içerinde insan ne olur? İmanı artar. İşte bunlar şerttir. Bunlara bakma. Bir de bütün ilmin başı nerededir? Kur'an'dadır. Bir de Kur'an'ı insan okudukça ne yapması lazım? Uygulaması lazım. Kur'an'ın üzer bizim üzerimize Kur'an'ın bir onu okumamız lazım, iman etmemiz lazım, ezberlememiz lazım, tedebbür etmemiz lazım. Anlamını bilmemiz lazım. Allah bizden ne istiyor Kur'an-ı Şerim'de? Onun yanında ne yapmamız lazım bir de? Amel etmemiz lazım. Elmimizle amel etmemiz lazım. <gülüyor> Ehl-i sünnet ölçüsünü koymuş. İlmiyle amel etmeyen alim, alim değil. E sen şimdi ne kadar ilim bildiysen o kadar alimsin. Yani ben demiyorum sen alimsin, allame-i cihansın, şeyh-i islemsin. Ne kadar ilim biliyorsan, İslam ilmini, doğru ilmini biliyorsan o kadar alimsin, o kadar sorguya çekilirsin. O zaman bazı insanlar çıkıyor diyor yok bırak ilim bilmeyelim cahil kalalım. Onun da ayrı faturası var daha ayrı faturası var. Çünkü Allah-u Teala diyor sana o zaman kurtarmazsın. Allah-u Teala diyor sana hayvanla ne fark ettirdim? Akıldan, sana göz verdim, kulak verdim, dil verdim, eşitip görersin, akıl verdim, temiz edersin. O zaman senin iş, işin daha zor olur. Onun için kurtuluş yolu nedir? Kurtuluş yolu gerçek ilmi bileceksin, amel edeceksin. Evet arkadaşlar, bu da Kur'an-ı Kerim'de. Yani kısacası yoksa Kur'an-ı Kerim insan uzatsa hiç bitmez lezzeti. Kur'an-ı Kerim çok önemlidir. Ondan dolayı biz Kur'an-ı Kerim'i önce okumasına çaba gayret gösterelim, çaba gösterelim okumasını öğrenirim. Eğer bilmiyorsak öğretelim. Çok zor değil arkadaşlar. Bak çok arkadaş var gidip Rusya, Almanca, Farsça öğreniyorlar. 6 ayda insan öğreniyor. E Arapça nedir? Bak bizim ben Arapça öyle bir berekettir. Allah'ın kelamı olduğu için Farsçadan, İngilizceden Almancadan daha kolay öğrenirsin. Bak bizi korkutmuşlar. İşte Arapça zordur. Hayır hiç de zor değil. Ben seni ispat edeyim zor değil Kur'an-ı Kerim. Bak Bizim memlekette Kur'an kursları var açılıyor. Yani Kur'an kurslarını yasaklamışlar. Kur'an'ı verildi mi? Bizim okullarda yoktur. Ama ne vermişler? Camilere vermişler. Ki ay camilerde Kur'an kursu var. Musulmanlar da, inananlar da mecbur kalıyorlar. Çaratsızlıktan çare, çare, o ki ayda çocuklarını gönderiyorlar. Ki o çocuk o ki ayda aslında ne yapması lazım? Tahtilidir, cezmesi lazım, oynaması lazım. Ama okuması lazım da okusun. Bak 2 ayda o çocuk çözüyor Kur'an-ı Kerim. Ben birçok camide şahit oldum. 2 ayda çocuk gelip hiç Arapça tık bilmiyor. 2 ay sonra okuyor benim tüm önümde. E bu büyük bir nimettir. E bir yetişkin insan ne yapar? Daha biraz çaba gösterse okur şöker yani Kur'an-ı Kerim çok zor değil. Bizim çok arkadaşlığımız var. Allah'a şükür. Hiçbir şey bilmiyorlar. Tık bile bilmiyorlar. Ama 3 ayda, 4 ayda, 1 senede şu anda Kur'an-ı Kerim okuyorlar elhamdülillah. Okudukça da insan merakını satsa anlar. Malını da koyar yanına anlar. Evet. 7'nciye geçelim. Yalvarıp yakararak, istiğfar ederek, tesbih ve tehlil getirerek çokça dua etmek ve Allah'ı zikir etmek. Çünkü dua ve zikir kulun yüce Rabbine bağlanmasının en önemli sebeplerindendir. Bu ikisi iman ağacını kalbe diken besler ve kuvvetlendirir. Evet. Şimdi zikir. 3. 7. sebep insanın imanı artırmak için ne lazım? Zikir. Zikir nedir? Biz zikri yanlış anlıyoruz. Zikir dedik işte bazı gruplar var, bir halakada toplanıyorlar, Allah Allah zikri diyorlar. Bu değil. Zikir bu değil. Zikrullah Allah'ı yadlamak, hatırlamak. Bu ne de olur? Bu kapsamlı bir kelimedir zikir kelimesi. Zikir kelimesi çok kapsamlıdır. Zikri kalbinle yapabilirsin, gözünle yapabilirsin, kulağınla yapabilirsin, dilinle yapabilirsin. Bütün organlarınla zikir yapabilirsin. Zikir her şeyi yani Allah'ı hatırlamaktır. Allah seni görmüyorsa E pardon. Sen Allah'ı görmüyorsan Allahu Teala seni görüyor. Bunu canlandırsan bu zikirdir. Ama genelde lügatte, eee, urufta, terimde zikir neye delalet etmiş? Zikir delalet etmiş. Orada ne de zikir delalet etmiş dilde. Genelde zikir dil zikir dilden olur. Zikir dilden olur. O da nedir? İstegfirullah, la ilahe illallah. Çünkü birçok hadisler var bu konuda. Ama asas zikir her şeyden olur kapsamlıdır. Allah-u Teala'yı hatırlatmak böyle baktın göge, yıldızlara, ağaca, suya Allah-u Teala bu canlıları nasıl yaratmış bu zikirdir. Allah-u Teala'yı sevmek zikirdir. Sevgili kullarını sevmek zikirdir. Bunlar her şey zikirdir ama zikir e, genelde neye delalet etmiş dedik şeye delalet etmiş. Eee lafız telaffuz etmek olan zikirdi. Zikrin bir çeşitleri var. Ama meşhur olan dedik zikir nedir? Dilden zikretmektir. Zikir nedir? Estağfurullah etmek. Lâ ilâhe illallah demek. Bunlar nedir? Bunlar hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde gelen zikirlerdir. Bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar demişse bize Biz bunları zikre zikir ederiz. Zikir de bir ibadet olduğu için tevklifidir. Tevkif ne nedir? Delilden o zikrin sayısı şeriat o zikrin sayısını, zamanını, mekanını belirtir. Bir de ne var? Mutlak zikirler var. Şimdi şeriatten şeriat bir zikrin sayısını bilintirmişse mekanını bilintirmişse, zamanını bilindirmişse, he? bunun bu ibadet olduğu için biz bunun yerini değiştiremeyiz. Mesela sana diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem attüz üç kere namazdan sonra subhanallah diyeceksin. Attüz üç kere elhamdülillah, attüz üç kere Allahu Ekber sonra yüzüncüde ne kapatırsın? La ilahe illallah vehdehu la şerikellâhe la. la un mulk ve la un hamd. Vau ala kulli şeyin kadir. Sen bunu 34 desen olur mu? Olmaz. 30 desen eksik olur. Neden olmaz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle onu 33 bırakmış. Sen yapsan 34 ne olur? Sen sanki İmam Malik'in demişiği gibi Resulullah'ı yalanla suçluyorsun. Yan bazı alimlerin dediği gibi Resulullah'ı sen Resulullah'tan daha mükemmelini biliyorsun. O zaman ne yaparız? At tuz uç diye de at tuz uçta durarız. Zamanını değiştirmeriz. Zamanı namazdan sonra ise namazdan sonra olur. Uy uykudan önce ise uykudan önce olur. Bu at tuz uç uykudan önce de var. İnsanın rızkı fesih olur, ameli salih olur. Resulullah, Hazreti Ayşe geliyor. Resulullah biricik kızı. Ya Resulullah diyor ki benim benim param yok, imkanım da yok. Bana bir hizmetçi lazım. Her şeyi kendimle yetiştireyim. Ellerim yıprandı. O zaman da iş zordur bizim gibi böyle kadınlar bizim nimette yaşıyorlar şu an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Kızım, sen git. Bundan maldan daha iyi bir şey öğreteyim sana. Uykum uyumadan önce 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu ekber, la ilahe illallah'dan tamamla." Bunun Bunların yeri belli olduğu için bunların yerini değiştiremeyiz biz. Sayısını da değiştiremeyiz. <gülüyor> Zamanını da değiştiremeyiz. Yerini değiştirsek bid'ate düşeriz Allah kurusun. Mesela Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmek. Nedir bu? Resulullah'a salavat getirmek her zaman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim benim adımı duydu salavat getirmedi o dünyanın en cimrisidir. En zimri insandır o. O zaman Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem her zaman biz salavat, salat ve selam getiririz. Ama bazı yerlerde namazdan sonra var, Resulullah yerini belli etmiş. Onların yerini değiştiremeyiz. Ama mutlak her zaman yapabiliriz. Bazı zikirler mutlaktır, bazı zikirler nedir? Mukayyettir. Yeri belli, be, belirlenmiş. Bu zikirleri yeri yerinde getirmemiz lazım. Çünkü zikir ibadettir. İbadet de Allah'ın emriyle noktası koyulur. İnsanoğlu bunu ne insanoğlu ne Resulullah ne kimse bir şey yapabilir. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَنْتُقُوا عَنُ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلْوَحْيُنْ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَى O vahiylen her şeyi bize demiş. Siz zannetmeyin Resulullah iştahat etmiş bunu söylemiş. Bütün ibadetler vahiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Onun için biz zikirde yerinde, zamanında ibadeti getirmemiz lazım. Zikir nedir dedik? Hiç i̇şte Resulullah demiş kim dese la ilahe illallah 100 kere. Anlatabildim mi? Eee ve sair bütün zikir lafızları bu sünnet kitaplarında geçiyor. Mukayyed ve risab mukayyedte kalırız. Yani şer'aten nassı sayısı zamanı bilindirmişse orada durarız. Bilindir bilin bildirilmemişse bu mutlaktır. Her şey istediği gibi olabilir. Ben oturup eee 1000 kere Resulullah'a salavat getireyim. 1000 kere la ilahe illallah diyeyim. Bunun bir mahsuru var mı? Yoktur. Ama her şey 1000 kere günde dese bu kadar ecir var desen ne olur bu? Mahsuru olur. Çünkü Resulullah dememiş. Sen nereden bunu çıkarttın? Şimdi bazı kitaplarda var. E yani dolaşıyor piyasada. Bunların aslı yoktur. Yani bin kere kim dese la ilahe illallah günde bir günde böyle olur. Bunu kim böyle olur? Bu gaybden konuşmaktır. Onun için gaybden konuşmak nedir? İnsanı Allah kurusun kifre kadar götürür. Çünkü sen Allah-u Teala'nın dilinden haber veriyorsun. Kim Allah-u Teala'nın dilinden haber verebilir, ilminden haber verir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dikkat ederim arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınır koyduğunda koyarız. Koymadığında da koymarız. Biz yapsak bile mutlak zikirleri sayısını koyamayız. İlla ki herkes bunu da yapsın, bu günde bunu da diyemeyiz. Ama bazileri diyorlar. Bu da katadır. Neye göre diyorsunuz onlara sorsak arkadaşlar? Gelin bakın neye göre diyorsunuz? Onlar da diyorlar işte biz de hocalarımızdan böyle duyduk. Hocalarımız da hocalarından böyle duyduk. Sonuçta bir yerde kesiliyor. Biz ne söylüyoruz? İbadet bir yerde kesilmez. Hocalarımızdan hocalarımızdan Resulullah'a dayanacak. Sağlam bir zincirle dayanma, dayanmasa o mördüttür. Evet zikir e, dedik, kapsamı çoktur. Dua zikirdir. Dua nedir? Zikirdir. Dua yapmak en büyük zikirlerdendir. Doa arkadaşlar doğa çok önemlidir. Maalesef biz bu doğa ibadetinin lezzetini eee bereketini bütün şeyini bırakmışız. Hiç aklımıza gelmiyor Allah Teala'ya elimizi kaldırıp dua edelim. Dua ibadetinin özüdür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ibadetinin özüdür. Neden? Çünkü Allahu Teala ile kulun arasında ne var? Kim var? Hiç kimse yok. Direk Allahu Teala'ya bağlıyoruz, bağlanıyorsun. Yani sen girdin patronun önünde durdun. Ey patron benim ihtiyacım budur budur anlatıyorsun ona. Hiç üçüncü şahsa ne yapıyorsun? Ortaya sokmuyorsun. Üçüncü şahıs senin derdini, maramını anlatamaz diyorsun. Ama ben direkt derdimi anlatırım. Kimse hacet sahibi gibi derdini anlatamaz. Anlatabildin mi? E şimdi sen Rabbil Alemin'in önünde durmuşsun. Bundan böyle bir nimet var mı? Bunu hakkıyla yaşamak için biz devamlı dua yapmamız lazım. Allah-u Teala'ya. Devamlı. Allah-u Teala ne diyor? اُدْعُوُ لِي اَسْتَجِبِ لَكُمْ Bana dua edin, ben size isticabi edeyim. Bundan daha önemli mesele. Yeter ki siz ne yapın? Siz bana dua edin, yönelin. Allah-u Teala'ya doğru yönelin. Allah-u Teala sana gelir. Yönelir. Yeter ki iste. İstemek çok önemlidir Allah-u Teala'da. İnsanın imanını artar. Hissedersin sen seni yaratan Rabbine kulluk yapıyorsun. Dua nedir? Kulluktur. Kulluğun zirvetidir de. İbadet kulluğun zirvetidir. Dua kulluğun özüdür. Yani sen Allah-u Teala'ya elini kaldırıyorsun. Ya Rabbi diyorsun. Yani senden başka kimsem yoktur. Direk istiyorsun. Allah-u Teala böyüc bir havantaz vermiş insanoğluna. Allah-u Teala böyüc bir havantaz vermiş insanoğluna. O da nedir? O da nedir? Kendisiyle insanın arasına üçüncü meseleyi koymamış. Biz dedik Allah'tan Allah Teala kullarıyla direkt muhatap olmaz. Yakışmaz. Rabb-ül âleminin Halika kullarıyla direkt muhatap olsun. İçlerinden en eylerini bir elçi seçer. Ona istediğini verir. O elçi gelir anlatır. Ama kul dönerken Rabbüne o elçinin devreden çıkar. Bu elçinin hiçbir şeyi yoktur. E, i̇lişkisi yoktur bu kuldan Rabbin arasında. Ondan dolayı bütün ayetlerde ne diyor? Yeseluneka anel anfal kul. Yeseluneka anel hayf kul. Sorarlar senden fına de. Sorarlar bunu de ey Resul. Ama bir ayette demiyordu. De. Direkt o da nedir? Fe ile saelaka ibadi anni. Kullarım kullarım beni sorsa Fe in faida salik ibaduni fani fani qareeb ujeebu da'wata da'i ben yahunun olarak duadanın duasını isticab eder demedi de eh, Muhammed ben olana yakun duadanın duadanın duasını isticab eder evet dua en önemli meseledir arkadaşlar dua nedir Kul elini kaldırır, Rabbine yer varır. Bütün havlinnen, kuvvetinden ne olur? Tecerrut eder. Çekilir. Kime yönlendirir? Rabbine. Allah-u Teala duayı sever. Duayı sever. Allah-u Teala duayı sevdiği için dua eden kullarını da sever. Çünkü dua nedir? Kulluğu Allah-u Teala'ya gösterir. Ondan sonra Allah-u İstiğfar Bu da imanı artan zikirin içine giren meselelerdir. İstiğfar nedir? Allah-u Teala'ya devamlı dönmektir. Günahlarından istiğfar etmektir. İnsanoğlu hata işler mi? Muhakkak işler. Babamız Adem cennette bile hata işledi. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Allah-u Teala ona öğretti istiğfar etti sürküte evet çünkü ikinci kasede o kaydı etmiş. Evet arkadaşlar şimdi istiğfar nedir? Günah işleyip Allah'a dönmektir. Babamız Adem Aleyhisselam cennette hata işledi. Ama ne işledi? Unutarak işledi. Bilerek işlemedi. İblis Bilerek hatayı işledi. Allah-u Teala'nın emrine karşı çıktı. Akıl mantık yürüttü. Hazreti Adem çıkmadı. Hazreti Adem Allah-u Teala dedi bu ağaçtan yeme. Gaflata daldı. İblisin süslü sözleri onu unutturdu. Ne yaptı? Hatayı işledi. Ondan sonra hemen farkına vardı. Nedamet etti. Allah-u Teala baktı nedamet etti. Ona istiğfar kelimelerini öğretti. Pışmanlık öğretti. Ondan sonra Hazret Adem ne yaptı? İstighfar etti, Allah da onu kabul etti. Ondan dolayı insan oğlu, insan oğlu iş şeye günah işlemeye kesin muhakkak düşmesi lazım. Düşer. Düşmese kulluk olmaz ortaya yerde. Ama bu imtihan tarlası olduğu için dünya yine biz günah işleyeceğiz, istighfar ederiz, Allah bizi affedecek. Ne kadar Dağlar kadar günah işley istighfar Allah seni affeder. İşle istighfar ile hakkıyla Allah seni affeder. Ama alay alay babundan değil yanlış anlaşılmasın. Sadece ne babundan. Yani hakkıyla insan hataya düşer, muarrızdır ama hakkıyla tövbe etmesi lazım. Ondan dolayı Allah bir kutsu hadiste diyor ki yanlış hatırlamıyorsam diyor ki eğer siz istighfar etmezseniz ha sizi yok ederim. Başka bir Günah, günah işlemezseniz evet. sizi yok ederim. Yok de. ederim. Başka bir kavim getiririm. Günah işlerler. İstihbar ederler. Ben de affederim. Demek ki Allah-u Teala istihbarı ne yapıyor? Seviyor. Çünkü neden seviyor istihbarı, duayı, zikri? Allah-u Teala halıklığını orada şey yapıyor. Allah-u Teala yaratandır. Yarat yaratan ne ister? Yaratan ister kullarının muhtaç olmasını görsün. İkran etseler. Biz de ne isteriz? Biz de gene kendi üzerimizde görevimiz olarak Allah-u Teala'nın hakkına karşı kulluğumuzu Rabbimize göstermemiz lazım. Biz karşılıklı istemiyoruz. İstesek yani Allah-u Teala hakkı asıl da biz karşılıksız yapmamız lazım bu kulluğu. Ama Allah-u Teala'nın adaleti, keremi İkram sahibi olduğu için karşılıksızdır yapmayın. Yapın. Karşılığını ebedi hayatta size ebedi saadeti vereceğim. Aslında biz verdiği nimete göre biz karşılıklı yapmamız lazım. Çünkü Allah-u Teala istese her anda bizim nimetimizi elimizden alır. Kalp bir parça ettir. Allah emir verse durar. Bölgelerin durar. Kaleciğerin durar. Allah istese insanoğlu en zayıf makluktur. Ne havlu var ne kuvveti var. Bilim teknolojiye ne kadar ilerlemiş. Kimsenin kalbini yerinden çalıştırabilir mi? <gülüyor> Çalıştıramaz. Ondan dolayı, ondan dolayı istiğfar çok önemlidir arkadaşlar. O kadar önemlidir ki imamların imamı diyor ben günde 70 kere bir rivayette günde 100 kere ben istiğfar ediyorum. 100 kere istiğfar ediyorum. E bizim aklımıza geldi mi arkadaşlar? Yani ey oturup düz konuşalım. Allah rızası için konuşar. Hiç istiğfar aklımıza geliyor mu? Belki deriz 10 sefer diyoruz, 5 sefer diyoruz, ondan sonra şeytan unutturur bize. Ondan dolayı her arkadaş, her Müslüman Allah rızası için çalışıyorsa, Allah sevgisi için, Allah rızası için, onun cenneti için çalışıyorsa günde istiğfar etmesi lazım. Günde 100 sefer en azından istiğfar etmesi lazım. 100 sefer nedir ya? On on istiğfarı 3 saniyede diyorsun. Ama bu da değil. İstigfarı istigfar otomatika bağlarsın onu. Hayır. Kalbin huzuruyla istiğfar edersin. Estağfirullah derken ne anlıyorsun ne diyorsun? Çünkü isti... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben bil dua ediyor ya Rabbi ben sana istiğfar ediyorum bildiğim o bilmediğim amellerden dolayı. O da nedir? İnsan bazı ameller eder. Ama bilmez hata yapıyor. Onlar da terazi de önüne çıkar. Çünkü burada melekler sağda solda ne yazıyorlar? Miskali zerre. Gözden görülmeyen amelleri yazıyorlar. O hassas terazi, gözden görülmeyen amelleri tartar. Kıyamet gününde. Ondan dolayı biz istiğfara sarılmamız lazım. Doğaya sarılmamız lazım. Doğaya sarılmamız lazım. Tesbih, tehlil. Bulara sarılmamız lazım. Her zaman Sübhanallah. Allah-u Teala, Resulullah diyor ki ki kelime var. Allah-u Teala onu sever. Allah-u Teala ondan hoşnut olur. Terezide de ağırdır o ki kelime. Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah el-azim. Ki kelime? Ama nedir? Allah-u Teala'nın en sevdigi kelimelerdir. Bir de terazide en ağırdır bunlar. E bunu günde 100, 150, 200 desek ne olur? ne eksik eder bizde. Ama biz kaç sene günde laf konuşuyoruz. İşler iş yeri ister boş laklak lak yapıyoruz. Arkadaşlardan oturuyoruz. Akşama kadar sohbet ediyoruz. Anlatabildim mi? Onun için insanoğlu zikir nedir? Hiç zamanını boşa harcamamak şartıyla Allah rızası için Allah Allah rızası için Allah'ı anmak bu onu Hatırlamaktır. Her şeyi de Allah-u Teala'yı hatırlayıp Allah-u Teala için her şeyi yapacaksın. Söyleyeceksin. Dilinle, amelinle, gözünle, kalbinle ne diyeceksin? Allah'ı zikredeceksin. İşte bu nedir? Bu zikirdir arkadaşlar. Ondan sonra Allah-u Teala ne diyor? فَذْكُرُونِ <gülüyor> اَذْكُرْكُمْ Bak ayete bak. Allah-u Teala seni yaratmış. Nimetlerini vermiş. Rızkını vermiş. Ondan dolayı ondan sonra da bir nimet teha veriyor sana. Diyor beni hatırlasanız ben de sizi hatırlarım. Demek ki istersin Allah-u Teala'nın dikkatini çekmek tabir caiz ise. Mesela sen örnek söylenir ama ölçülmez. Mesela sen patronun dikkatini çekmek için onun rızasını almak için çaba göstermiyorsun. Hatta maaşına zam yapsın, ikramiye versin sana. Elinden geldiğince yaparsın. Dikkatimi nasıl çekersin patronun? İşte sevdirişleri yaparsın. 24 saat gözünün önünde iyi işlerden dolaşırsın. Patron dikkatini çekersin. Kalbinde oturursun adam sana sonsuz bir şekilde güvenir. Ondan dolayı Sen istersen Allah-u Teala seni hatırlasın, sen Allah-u Teala hatırla. Allah-u Teala bu ne diyor? Beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayın. O zaman Allah-u Teala'nın Allah Teala indinde kim en fazla hatırlanır? Allah-u Teala'yı hatırlayan kullar. E biz nasıl Allah-u Teala'yı hatırlarız? Yan gelip yatıp Ya Rabbi şükür olsun, hamdolsun olur mu böyle bir şey? Böyle olmaz. Hakkıyla hatırlamak. Hakkıyla hatırlamak nedir? Allah-u Teala'yı işte dedik zikirdir, duadır, istiğfardır, emellerdir. Adımını atarken insan Allah rızası hiç atması lazım. Bir diğer ayette ne diyor? Ellezine amenu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillahi <Sessizlik> Ela bi zikri allahhi tatma'innu l-kulub. Tatma'innu l-kulub. Diyorki, Olar ki iman ettiler. Ellezine amenu ve tatma'innu l-kulub. İman edenler diyor. Hakkı ile iman edenler kalbleri sadece Allah zikriyle ne yapar? Mutmain olur. Itminan eder rahatlık bulur, mutluluk bulur, saadet bulur. Hakikaten bakıyorsun Allah dostları sadece Allah'ı zikrederek huzur buluyor. Şimdi arkadaşlar biz Allah'ın aciz kullarıyız. Biz en günahkar kullarından birisiyiz. Yani biz öz kendimizi teski edemeyiz. Ama sokak taçından birçok şundan da iyiyiz elhamdülillah. Yani yine beş vakit namazımızı kılıyoruz. Bak gelmişiz buraya, toparlanmışız. Ama Bizim gibi aciz kullar, bak ne kadar farkına varıyoruz. Şimdi burada oturmuşuz, bir müzakere yapıyoruz. Bir şey anlatıyoruz, bir zikir yapıyoruz. Bak burada insan ne kadar huzur hissediyor kalb kalbinde. Bak derse neyle geldik biz? Koşa koşa geliyoruz. Bak hepiniz işten çıkmışsınız, yorgun, ardınsınız. Bazımız mesafeler kat etmiş, gelmiş. Ama gelmişsiniz ne için burada? Evet. Burada bir kalp huzuru buluyorsun. Hissediyorsun burada şarjlanıyorsun. Şarjını dolduruyorsun, gidiyorsun. İnsan zikirden kalbi huzur bulsa o mümindir işte. Kur'an okurken kalbin huzur bular. Allah'ı hatırlarken kalbin huzur var. Bir mümini gördükken kalbin huzur bulsa bil sen hakkıyla müminsin. Çünkü başka insanlar Allah-u Teala'dan uzak duranlar Allah'ın ayeti gelende müminleri görenler canları sıkılır. Neden? Ona şeytana uymuşlar. Ama biz Resulullah'a, Rahman'a uyduğumuz için kalbimiz neyle itminan ediyor? Onu Allah'la ve Allah'ın dostlarıydı. Kalbimiz ne oluyor? İtiminan ediyor. Rahatlık buluyoruz. Seviniyoruz. Saadetli mutluluğu ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Ondan dolayı zikri hakki müminin kalbi neyle itmin eder Allah zikriyle. Sonra Allah Teala ne diyor? Ela bi zikrillah tatma'innu'l kulub. Bak bu çok önemlidir. Bunun üzerinde biraz durmamız lazım. İnsan oğlunun kalbini kim yaratmış? Allahu Teala. Ondan ey kim bilir onun ilacını, derdini, arzısını? Hiç kimse bilmez. Allahu Teala kendisi yaratmış, kendisi bilir. Allah Teala diyor kalpler sadece Allah zikriyle itmi inan bulur saadet bulur. Ela bi zikrillah latatmainil kulub. Vallahi ve billahi ve tillahi. Gayr-i muslim ister Amerika başkanı olsun. Açın kalbini mutmain değil. İster dünyanın en zengin adamı olsun. Açın kalbini saadet yoktur onda. O zanneder saadet var ama saadet yoktur. Asıl saadet, asıl kalp özuru bir kullukta, kulda ne zaman olur? Allah'ın Allah'la bağlantısı sağlam olduğundur. Allah-u Teala ile bağlantısı sağlam olduğunda kalbit minen olur. Benle Allah-u Teala'nın arası iyi olsun, düzelsin, dünya yansın. Benim için bir şey fark eder mi? İnsanlar depremden korkarlar, fakirlikten korkarlar, ölümden korkarlar, yangından korkarlar. Ama bir tanenin Allah'la kalbi iyiyse, hedef Allah'ın yanına gidi gidiyorsa, neden korkuyorum ben Allah-u Teala'nın, şeyden, neden korkuyorum bu musibetlerden? Benim hedefim bir de kontek etmek değil sevgilimin yanına, Rabbimin yanına. Tamam, gelmişse ne gelmişse kaderden hoş gelmiş biz buna inanıyoruz. İşte bu çok önemli meseledir. Önemli mesele nedir? Hakkıyla Allah'tan biz korkacağız. Hakkıyla Allah'tan korkan insan kalbit minan eder. Allah'ın zikrinden, ibadetinden biz ne alacağız? Lezzet alacağız. Hoşnut olacağız. İşte bu mu imandır? Bunun haricinde nedir? İman değil. Bunun haricinde hiçbir şey değil. Ne kadar paran olsa, parayla saadet olur mu? Bir gün bir abidin birisi Gelmiş Harun Reşid'e. Harun Reşid adaletli bir İslam halifesidir Abbasilerin ilk dönemlerinde. Harun Reşid öyle bir halifedir ki bir gün çıkıyor bahçeye. Bulut Bağdat'ın üzerinden gidiyor, bir iki gün kalıyor, yağmıyor, gidiyor. Ey bulut diyor. Sen git nereye yaksan yağ. Zekatın haricim bana gelir. Bir, dünyanın neresine yaksan benim hükmüm altındadır. İslam hükmü altındadır. Musulmanların devletidir. O kadar devlet büyüktür. Nereye akırsan yak oranın çiftçileri ekerler, biçerler, zekatını çıkardılar getirirler Musulmanların halifesine. O da benim. Öyle bir halife. Güclü bir halife. Bir sene hac yapardır, bir sene cihad yapardır. Biliyorsunuz Rum Rum şeyi Abbasilerden korkardır. Abbasilere ayda harç verilirdir. Harç senede yani pardon, senelik ne verilir? <gülüyor> harç verilir. Abbasilere dokunmasılar. Senelik belli bir miktarda para verilirdi. Bir gün bir tanesi geldi, babası öldü, oğul geldi. Acemidir. Meydan okudu. Bular için biz niye bunlara veriyoruz harç? Vermeyeceğiz." dedi. Yazdı bir mektup Müslümanların işte dedi biz size harf verir miyiz gi dinle ne yaparsanız yapın. Harun Raşid'e okudular ona. Tepesi attı. Yaz dedi. Hem de neye yaz? Mektubun arkasına yaz. Bu çok ihanettir kralların o zaman da şeyinde. Kendi kralının mektubun arkasına yazdı. Dedi min Harun Emirü'l Müminin. Ha? İla kelb'ir Rum. Rum köpeğine. Dedi, bir şey söylemeyeceğim senin dediğine karşı ama sen duy gördüğünü duymadıktan önce görürsün. Senin gördüğün karar verir. Benim dediğim gözümle görürsün. Gönderdi bir ordu esir getirdiler onu. Öyle bir Harun Reşid bir gün bir vaiz, abi alim girdi onun yanına. Dedi ey alim meclisine bana bir nasihat et ama uzatma dedi çok. Az öz söyle. O da baktı böyle saltanata, heymenete az öz söyle şart koşuyor. Dedi ey Harun dedi ey emir-i muhuni. Senin bu malın, mülkün, bu saltanatın bir küçük ebdest sıkışmasına değmez. Bitti. Selamun Aleyküm çıktı. Bunlar o dakikada yani peç fazla şey yaptılar, bağışladılar. Dediler bu biraz şeydir yani böyle. Yani bağışladılar gitti. Bir gün Harun Reşid sıkıştı. Küçük ebdesini yapamıyor. Herhalde o zamanda prostatı şişmiş. O zaman prostatın olduğunu da bilmiyorlar tabi. Adam yapamıyor. Bağırıyor, çağırıyor, yapamıyor. Çok zordur bu. Onu gören onlar sadece. Prostat insan geldiğinde mesanesi dolar, patlar gibi insanı öldürür. Çıkamıyor. Harun Raşid der, bütün malımı verin, doktorları getirin, beni şey yapsın. O zaman bu alemin alemin sözü hatrına gelir. Alemin o sözü o zaman hatrına gelir. İhtikar i̇şte arkadaşlar, bu dünyanın malından saadet olmaz. Saadet nedir? Allah-u Teala ile hakkıyla bağlantı olmak. Yani ben, şimdi bize ne diyorlar? Bir tane mesela genç olsun, yaşlı olsun, orta olsun, bakıyoruz nerede filan, valla filan öldü. Nasıl öldü? Kanserden öldü. Aaa yazık oldu, Allah rahmet eylesin, hak etmemişti. Ne'udü billah, şifirdir bu Allah kurusu. Allah sevdiği insan, mümine tabi, kafire ikaptır. Sevdiği insana ne verir? Musibet verir. Sabretse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim taunda ölse şehittir. E kanser tauldan daha kötüdür. Ondan da az değil. Yani bir mümin adama Allah-u Teala bir hastalık verdi. Kanser verdi. İster genç olsun. İster yaşlı olsun. O sabretti. Allah'ın boyunluğun kaderine getirdi. O şehittir. Sevilmemiz lazım. Onun için dua etmemiz lazım. Allah'ım bunu son nefese kadar şükürle götür. Şaşmasın karşı gelmesin. İşte arkadaşlar bu konular hepsine neye, neye delalet et? Bunları insan yaşadıkça imanı artar. Bize ne lazım? İmanımız artsın. İmanımız arttıkça amelimiz artar. Amelimiz arttıkça sırat-ı müstakimde hızlı gideriz. Evvel Allah kendimizi cennetin kapsamında buluruz. Evet bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta diğer derslere aynen bunun devamını نقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين